Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve yararlı iş yaparsa ona mükafatını iki kat veririz ve ona bol rızık hazırlamışızdır. Peygamber hanımları, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'tan korkuyorsanız, çekici bir edayla konuşmayın. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Güzel söz söyleyin. Yani sen...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 Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah her şeyin iç yüzünü bilendir ve her şeyden haberi olandır. İnnallâhe <Sessizlik> kâne Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mü'min erkekler ve mü'min kadınlar, taata devam eden erkekler ve taata devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazı erkekler ve mütevazı kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya, işte Allah bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. إِيْنَ وَاخْشِيًا تِيُومُتَصْدِقِينَا وَاخْشِيًا مُتَصْدِقَاتِ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 وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهِ أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فَلَمَّا قَضَى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 O peygamberler ki Allah'ın gönderdiği emirleri duyururlar. Allah'tan korkarlar ve ondan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter. <gülüyor> Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Mâ <gülüyor> Muhammed Ey inananlar Allah'ı çokça zikredin. Ya Ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen odur. Melekleri de size istiğfar eder. Allah müminlere karşı çok merhametlidir. <gülüyor>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 Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Allah'tan büyük bir lütfa ereceklerini müminlere müjdele. <Sessizlik> Kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Onların eziyetlerine aldırma. Allah'a güvenip dayan. Vekil ve destek olarak Allah yeter. Altyazı <gülüyor> M.K.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 Halimdir teşe.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 Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, şüphe yok ki Allah her şeyi gayet iyi bilmektedir. İntubdû şey'en ev tuhfuhu fe innallâhe kâne bi kulli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 Erkeklere ve mümin kadınlara, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> يُؤْذُونَ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 Andolsun iki yüzlüler Kalplerinde hastalık bulunanlar, şehirde kötü haber yayanlar vazgeçmezlerse seni onlara musallat ederiz. Sonra orada senin yanında ancak az bir zaman kalabilirler. Le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 İnsanlar sana kıyametin zamanını soruyorlar. De ki, O'nun bilgisi Allah katındadır. Ne bilirsin? Belki de zamanı yakındır. KUL <gülüyor> Şu muhakkak ki Allah kafirleri rahmetinden kovmuş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. <gülüyor> Orada ebedi olarak kalacaklar. Ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklardır. Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün, eyvah bize. Keşke Allah'a itaat etseydik, Peygamber'e de itaat etseydik derler. <Gülüyor> Ey Rabbimiz! Biz reislerimize ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yoldan saptırdılar derler. Rabbimiz onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle rahmetinden kov. Rabbena...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 münafık erkeklere ve münafık kadınlara, müşrik erkeklere ve müşrik kadınlara azap edecek, inanan erkeklerin ve inanan kadınların da tevbesini kabul buyuracaktır. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِينَ No.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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Yerin içine gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni, oraya çıkanı bilir. O esirgiyendir, bağışlayandır.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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعِ قُلْ في السماوات ولا في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 lerimizi hükümsüz bırakmak için yarışırcasına uğraşanlar için de en kötüsünden Elem verici bir azap vardır buem <gülüyor> Kendilerine bilgi verilenler, Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilir. Onun, mutlak galip ve övgüye layık olan yoluna ilettiğini görürler. Kafir olanlar şöyle dediler: Çürüyüp paramparça olduğunuz vakit yeniden dirileceğinizi söyleyerek haber veren kişiyi gösterelim mi? هل ندنوكم acaba o Yalan yere Allah'a iftira mı etmiştir yoksa onda delilik mi var? Hayır, ahirete inanmayanlar azaptadırlar ve derin bir sapıklık içindedirler. Eftera <gülüyor> alallahi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 Ya da üzerlerine gökten parçalar düşürürüz şüphesiz bunda yönelen her kul için bir ibret vardır Efalem yeru ilama نغسف به الأرض أو نسقط عليك سفن من السماء. And olsun Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik Ey dağlar ve kuşlar onunla beraber tesbih edin dedik ona demiri yumuşattık Ve <gülüyor> kad Geniş zırflar imal et. Dokumasını ölçülü yap. İyi işler yapın. Kuşkusuz ben, yaptıklarınızı görmekteyim diye vahyettik. ettik imen sâbîgâtin ve kaddim fîs-sărdi in Sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü yine bir aylık mesafe olan rüzgarı da Süleymana verdik ve onun için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle dinlerden bir kısmı onun önünde çalışırdı. Onlardan kim? Emrinizden sapsa ona alevli azabı tattırırdık Wal <gülüyor> Suley. Onlar Süleyman'a kalelerden heykellerden havuzlar kaderleyenlerden sabit kazanlardan ne dilerse yaparlardı. Ey Davut ailesi şükredin kullarımdan şükreden azdır ya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 GUN! Yeah.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 Nankörlük ettikleri için onları böyle cezalandırdık. Biz nankörden başkasını cezalandırır mıyız? <Gülüyor>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 Fakan o رب... Andolsun iblis, onlar hakkındaki tahminini doğruya çıkardı. İnanan bir zümrenin dışında hepsi ona uydular. ''Ve lekad saddeq aleyhim iblisu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 يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ دكي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 وَيَدْعُو إِنَّ لِمَنْ أَمِنَ اللَّهَ حَتَّىٰ يَفُزَّنْ قُلُوبُ بِقَنُومَا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 deki ki, bizim işlediğimiz suçtan siz sorumlu değilsiniz. Biz de sizin işlediğinizden sorulacak değiliz. <gülüyor> Rabbim hepimizi bir araya toplayacak, sonra aramızda hak ile hükmedecektir. O, en adil hüküm veren, hakkı ile bilendir. Deki, ki, O'na kattığınız ortaklarınızı bana gösterin. Hayır, bilakis yegane galip ve her şeyi hikmetle idare eden ancak Allah'tır. Uy! Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Allah!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 وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا Büyüklük tasdiyanlar, zayıf sayılanlara size hidayet geldikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Bilakis siz suç işliyordunuz derler. 119. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن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 تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسرهم Biz hangi ülkeye bir uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın varlıklı ve şımarık kişileri biz size gönderilmiş olan şeyi inkar ediyoruz demişlerdir. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْنَا dediler ki, Biz malca ve evlatça daha çoğuz. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Rabbim dilediğine bol rızık verir ve dilediğinden kısar. Fakat insanların çoğu bilmezler. <gülüyor>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 ayetlerimizi boşa çıkarmaya çalışanlara gelince, onlar da azapla yüz yüze bırakılacaklardır.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 birbirinize ne fayda ne de zarar vermeye gücünüz yeter. Biz zalim olanlara yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın diyeceğiz. <gülüyor>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 وَإِذَا تُتْلَى Halbuki biz onlara okuyacakları kitaplar vermediğimiz gibi senden önce onlara bir uyarıcı da göndermemiştik. Bunlardan öncekiler de inkar etmişlerdi. Bunlar, öncekilere verdiklerimizin onda birine erişmemişlerdi. Peygamberimi yalanladılar. Ama benim karşılık olarak verdiğim nasıl olmuştu? Ve min ve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 Deki, ben sizden bir ücret istemişsem o sizin olsun. Ücretim yalnız Allah'a aittir. O her şeye şahittir. <gülüyor> De ki, kuşkusuz Rabbim gerçeği ortaya koyar. Çünkü o, gaybı çok iyi bilendir. <gülüyor> De ki, hak geldi.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 Telaşa düştükleri zaman bir görsen. Artık kurtuluş yoktur, yakın bir yerden yakalanmışlardır. Vala.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 Halbuki daha önce onu inkar etmişlerdi. Uzak bir yerden gayb hakkında atıp tutuyorlardı. <gülüyor>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 İnnahum kanu fi shikim murib. Sadaka Allahu'l aziz. Fatır suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökleri ve yeri yaratan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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسولا أولي أجنحة مسنا يزيد في الخلق ما يشاء إن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 الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له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 المن خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önceki peygamberler de yalanlanmıştır. Bütün işler yalnızca Allah'a döndürülecektir. وَاِنْ <Sessizlik> يُكَذِّبُوكَ Ey insanlar! Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi kandırmasın. Ye Çünkü şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman sayın. O, kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır. اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُونَ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 الَّذِي Kötü işi kendisine güzel gösterilip de onu güzel gören kimse, kötülüğü hiç istemeyen kimseye benzer mi? Allah, dilediğini sapıklığa yöneltir, dilediğini doğru yola iletir. O halde insanlar için üzülerek kendini helak etme. Allah onların ne yaptıklarını biliyor. Sen <gülüyor> ne?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 يَا الصَّعْدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ عَمَلُ الصَّالِحِ يُرْفَعُ وَالَّذِي Allah sizi topraktan, sonra meniden yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Şüphesiz bunlar Allah'a kolaydır. İki deniz birbirine eşit olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içilmesi kolaydır. Şu da tuzludur, acıdır. Hepsinden de taze et yersiniz ve giyeceğiniz süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan arayıp da şükretmeniz için gemilerin denizi yarıp gittiğini görürsün.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 Allah'adır. Ona! Körle gören, karanlıkla aydınlık, gölgeyle sıcak bir olmaz.''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 İnna ma yuxşal Allah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 İnnehu gafurun şakur Sana vahyettiğimiz kitap kendinden öncekini doğrulayıcı olarak gelen gerçektir. Allah kullarının her halinden haberdardır, görendir. <gülüyor>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 صفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم ظالم لنفسه ومنهم وتصدون منهم سابقون بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. İçine girecekleri adın cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Orada giyecekleri elbiseleri de ipektir. Gönle. Derler, bizden tasayı gideren Allah'a hamd olsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir. <Gülüyor> O ki lütfuyla bizi asıl oturulacak yurda yerleştirdi. Artık orada bize ne bir yorgunluk dokunacak ne de orada bize bir usanç gelecektir.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 Vahem yastırıcxon fi Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. O, kalplerin içinde ne varsa onu da hakkıyla bilendir. اِنَّ اللّٰهِ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ عَدِ الْاَرْضِ Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Onun için kim inkar ederse, inkarı kendi zararınadır. Kafirlerin küfrü, Rableri katında kendileri için ancak gazabı arttırır. Kafirlerin küfrü, kendilerine ziyandan başka bir şey getirmez. وَالَّذ۪ي <gülüyor> خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره la yezidulk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 Kendilerine bir uyarıcı gelirse, herhangi bir milletten daha çok doğru yolda olacaklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi. Fakat onlara uyarıcı gelince, bu onların. Hak'tan uzaklaşmalarından başka bir şeyi arttırmadı. <gülüyor>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 Ma kan Allahu le yerdizou min şeyi fi s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 Altyazı M.K. Yasin Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yasin Bismillahirrahmanirrahim yasid Hikmet dolu Kur'an hakkı için vel Sen şüphesiz peygamberlerdensin İnneke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 İnna nhamnuhi al-muhta ve nektubu ma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 Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Ve illel Bunun üzerine onlar doğrusu siz bize uğursuz geldiniz.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 İşte o zaman ben apaçık bir sapıklığın içine gömülmüş olurum. Şüphesiz ben Rabbinize inandım. Beni dinleyin. sur rabbikum fasma'u gir cennete denildi keşke dedi rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını kavmim bilseydi qiladhul <gülüyor> Jannat, diyor. Ya neyet kâmi, Bima gafâr Rabbi, وَنَقُمُ <Sessizlik> اللَّهُ